Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kelam kadimde Halis'in Allah'a aittir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bu ayeti kelimeler muhacisinde Muhataplarına, Mekke'ye, bütün insanlara Sadece İslam'ı anlattılar sadece İslam'ı anlatıyor olmasından rahatsız olanlar oldu. Karşısına diyecektiler. Dediler ki öflerimizi, adetlerimizi Kendisiyle birlikte Allah'a iman edenleri tam üç yıl ambargoya tabi tuttular. Metre'ye bir kervan gelir, buğday satar, un satar, kumaş satar. İnsanları cehennemizi koruyor. Onları kaybediyorlar. E yani bu diyorlar ki biraz senin Allah şehirden ayrılıyorlar. diyorlar. Bine kalmaya paraları yok. Mekke'yle Taif arası şu kadar kilometre. Yaya kat ediyorlar, Taif'e gidiyorlar. Sakif kabilesiyle görüşecek. Onlara Allah'ın dinini anlatacak. Birisi diyor ki: Eme vecenallahu ahadan Allah senden baş bırakıyorlar. O halde kendine gelince ellerini kaldırıyor asumana. Ente Rabbul Mustadafi el kainatın sahibi. Ey ezilenlerin Rabbi olan Allahım. Allahümme eşkû ileyke da'fe kuvveti da'fe hâli ve hebâni ennen nâs kuvvetimin zayıflığını acziyetimi Allahım. İnsanların katında değersizliği Allahım, kıymetsizliğini Allahım, sana arz ediyorum yar o. Ali sallallahu o acılarla taiften dönüyorlar. Kur'anı anlatacak bir yürek alıyorlar. Yahu şu örfü, şu adeti, şu geleniği, şu yılbaşını, şu mu. Onlar dinlerler. Şimdi siz ey ehli iman, yılbaşı gecelerinde sadece eskiden bir gece dansız oynatırlar. Bunlar Allah'a isyan ediyor diye buz ederdiniz. Ya her gece o televizyonlar senin evine sözleri getiriyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam Mekke öfme isyan etmiş. Küçük şirkten korkun. Ve meşşirkul esgar ya Resulallah. Şirki esgar nedir Allah'ın Resulü? Riyadır buyuruyorlar. İmam Rabbani Hazretleri bir kadına yazdığı mektupta bu hadisi de şerh ederken buyuruyorlar ki, ey kadınlar, ey Müslümanlar, Hinduların bayramlarını kutlar sanır. Unutmayınız ki bir günü tazim etmek, onu yüceltmek demek, onun arkasındaki değeri kabul etmek demektir. Yılbaşını çocuklarla birlikte kutlamak demek, onun arkasındaki anlayışı, düşünceyi, örfü, olmuştur. me aleyna illa bela Bize sadece bunları tebliğ etmek düşer anlatmak düşer hem şu nasıl bir anlayış ki insanlar amelleri zayıf olmalarına rağmen yaklaşan ölümlerine üzülecekleri muhasebenin korkusuyla endişesiyle yüreklerinde derin hafakanlar oluşmalarına geride bırakınca eğlenecekler sabahlara kadar. Allah'a isyan edecekler. Şair onların haline tacub ediyor da diyor ki mara الْمَرْعَ ذَهَابُنَّ يَعْلِ وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ نَوْهُ ذَهَابًا İnsanları ayların, haftaların, gecelerin geride kalması, yılların geçmesi sevinir. Halbuki bilmiyor ki Yıllar geride kaldıkça o ölüme daha da yaklaşıyor. Ölüm demek hesap demek. Ölüm demek halisliğini yaşayıp yaşamadığımıza dair. En ince noktasına kadar her şeyin bize sorulacağı vaktin sonrası demek.